Nef-i İspat Zikri'nin dört rükün, dört şart ve beş edebi vardır. Nef-i İspat Zikri'nin dört rükününden birincisi, La ilahe illallah. İkincisi, Muhammedun Resulullah. Üçüncüsü, bunların manalarını tefekkür. Dördüncüsü, nefesi bırakmak zamanında, hayalden, mücerred kalp dili ile, ilahi ente maksudi. وَرِضَاكَ مَتْلُوب۪ي demektir. Şartlarından birincisi, göbekten itibaren alnına doğru seyf, kılıç isimli dimdik çizgiyi müşahede etmek. İkincisi, cepheden kürek kemiğine ve ondan da yan olarak kalbe gelen mükennis, temizleyici isimli çizgiyi tefekkür etmek. Üçüncüsü, göbek altında nefesi tutmak. Dördüncüsü ise, hem nefesi hem de nefesteki zikrin adedini tek yapmaktır. Adapları da şunlardır. 1. çizginin etle deri arasında olması, 2. berrak ve beyaz olarak düşünülmesi, 3. kesiksiz, kırıksız, dimdik gırtlaktan ağız ve buruna, oradan cepheye ulaşması, 4. hiçbir ağızanın kıpırdanmaması, 5 kalbe İllallah kelimesinin şiddetle vurulmasıdır. Vurmak anında vuruşun şiddetini hissetmek de şarttır. Haşiye 20 Risalede buraya ait Şeyh Fethullah Hazretleri tarafından yazılmış bir haşiye vardı. Edeple varış, lütufla dönüş adlı eserimizde onu da naklettik. Onun için buraya alınmadı. Bu çizgileri müşahede eden kimsenin tevhid ve tehlil hatmini okuması sahihtir. Şu anda camilerde, ölüler için yapılan tevhid veya tehlil hatminin keyfiyeti, çirkin bidatlerden biridir. Evs bin Evs radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste göre, yukarıdaki rükün, şart ve adap üzere, tehlil hatmini okuyan kimse, Allah'tan berat almış olur. Başkasına okusa, ona da berat verilmiş olur. Ancak para mukabilinde, hanefiye göre okunmaz ve parayla okutulması için vasiyet batıldır.